Her şeyden daha önemli çok sayıda haber var. Dünya büyük bir felakete doğru gidiyor. Bu, bu konuda artık tereddüt kalmadı. İklim değişikliği diye bir şey varmış. Köse iklim değişikliği. Evet. Bu aralar herkes konuşuyor gibi. Evet öyle çıktı ortaya. Onu söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ilk o haberle verelim. Ee, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını resmi olarak Birleşmiş Milletler'e ilettiğini verelim. Belirtelim Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ülkesinin iklim görüşmelerine katılmaya devam edeceğini belirtmiş. Bu nasıl oluyor peki? Twitter üzerinden belirtmiş. Hı? Twitter üzerinden belirtmiş. Yok bu Doğu Çevre'nin haberi bildirmiş. Biz önce söylüyoruz biz katılmayacağız demiş. Üç sene sürmesi bekleniyor çünkü anlaşmadan çekilme sürecinde. Ama biz Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen iklim görüşmelerine katılmaya devam edeceğini belirtmiş. Amerika Birleşik Devletleri salımları azaltırken ekonomik büyümeyi teşvik edip enerji güvenliğini temin eden dengeli bir iklim politikasını destekliyor demiş. Yeniden dahil olmaya açık filan diye de bir takım. ...tohaflıklar var... ...bu uluslararası hukuk açısından... ...geçerli olamaz... ...yani ya çekilirsin... ...çıkamazsın da anlaşmadan zaten... ...böyle katılmaya da devam edemez. ...hiçbir şey yapamazsın aslında... ...Amerika Birleşik Devletleri yerleşik... uluslararası hukuk kurallarını hiçe saymaya devam ediyor... ...ama öte yandan... ...bunu... ...konumuz bu değil şimdi... Yani sera gazı denen e, küresel ısınmaya yol açan emisyonlarda, salımlarda dünya sıralamasında ikinci sırada yer alıyor ama adam başına düşen ortalama e, şeyle şeyde büyük ölçüde e, birinci sırada şüphesiz. Üstelik de tarihi bakımdan bakıldığı zaman yani ilk yakılmalar göz alındığı zaman ki kümülatif alınmalı bir kimsel tabii ki ...en yüksek sırada Britanya ve Avrupa ülkeleriyle Amerika geliyor. Yani Çin filan çok daha adam başına yapılan hesaplarda çok aşağı sıralarda yer alıyor tabii evet. Hindistan filan. Şimdi Avrupa Komisyonu'nun bir tane araştırması var ondan bahsedelim. İklim değişikliğinin kıta etkisine dair yapılan bir araştırmaymış bu sonuçları paylaşılmış. İlginç bir araştırma galiba. Araştırmaya göre 1981 ile 2010 yılları arasında aşırı hava koşullarından yılda 3000 ölüm vakası meydana gelmiş... Bunlar dolaysız herhalde. Direkt böyle kafasının tam tepesine evet, güneş geçen insanlar. Ağaç düşmesi ya da Savaşlar hayır Buraklı yani, gibi şeyler dahil bu, değil buna. Değil ama doğrudan öyle susuzluktan başına selde boğulma filan dahil tabii doğrudan. Hayır canım etti. selden ölenlerde 3000 kişi 3000 vaka meydana gelmiş olabilir mi 1981 ile 2010 yılları arasında? Hayır bu do evet doğru. Bu, bu doğrudan böyle kafasına güneş geçen insanlardan bahsediyorlar evet. herhalde. Bu kadar az insan ölemez. Ben sadece bu yıl içerisinde 3000'den fazla insanın öldüğünden bahsettim. Sellerde İklim değişikliğinden bahsettiğimiz zaman sadece güneş çarpması değil muhtemelen güneş çarpması olarak nitelendirilen bir durum. Evet, böyle. Sadece çünkü şeyde de e, 2000 kaçtı yani Avrupa'nın gördüğü en büyük şey 2003'te 15 bin kişi öldü zaten. Evet, sıcaktan. Sadece sıcak, doğrudan, sıcaktan, doğrudan sıcaktan. Şimdi bu yapılan araştırmaya göre yılda ortalama 3000 ölüm vakası meydana geliyormuş aşırı hava koşullarından ötürü. Nasıl bir araştırma bu yahu? Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmış. İklim değişikliği ile ilgili hiçbir şey yapılmazsa 2000, 2071 ve 2100 yılları arasında verdikleri rakama bakar mısınız şeye? Yıl 2071. Neyse. 2071 Neyse bu sayı 152 bin yükselecekmiş ve 50 katına çıkacakmış. Araştırma ölümlerin %99'una sıcak hava dalgalarının yol açacağını işaret ediyormuş. Yine araştırmaya göre aşırı sıcaklardan en çok etkilenecek yer Güney, Af Güney Avrupa olacakmış. Evet şimdi peki bu iklim meselesi e, bire tekrar gündeme geldi ve çok e, ciddi bir şey yaratır mı yaratmaz mı onu tartışacağız ama... Avrupa'da 11 ülkede alarm ilan edildi. Aşırı sıcak uyarıları geldi. Çünkü 40 dereceyi aşan derecelerden bahsediyoruz sıcaklıklardan ve İtalya'da mesela Lucifera adı verildi yani şeytan. Böyle adlar da takıyorlar. İtalya başta İsviçre, Macaristan Polonya, Romanya, Bosna Hersek Hırvatistan ve Sırbistan Kırmızı alarmda Meteo alarm diye bir şey var Avrupalı meteorologların tahmin siteleri oradan da kırmızı alarm ve ayrıca Güney İspanya ve Fransa'da turuncu renkli yani ikinci derecedeki Amber rengi deniyor ona. Kehribar rengi. Ee, Birçok yerde 40 dereceyi geçmiş durumdalar. Ve 2003 işte demin hatırlattığımız şey. Yani insanlara e, aman uyanık kalın. Evin içinde kalın. Uzun seyahatlere gitmeyin. Yeterince su ve diğer sıvılardan kullanın. Ve e, dikkate alın uyarıları. Sağlık şeylerinden demişler. En az 4 kişi öldü. İkisi Romanya'da, ikisi de İtalya'da. Doğrudan doğruya. Evet. Bu şeyden dolayı. Ve çok ciddi bir şey var. Mesela Budapest'te Macaristan'daki Budapeşte'deki hayvanat bahçesindeki kutup ayılarına dev buz kalıpları vermişler ki hayvancık yaşayabilsin diye. Seli adında bir hayvanın fotoğrafları da var. Anormal sıcaklıklar var bunlardan şeyleri ayrıntılarını belki de daha fazla konuşmamız gerekiyor çünkü Türkiye'ye de gelecek aslında geldi bile zaten. İstanbul'dan da hafta sonunda 37 derecede sıcaklık olunca İstanbulluları Şile gibi sahillere Akın etmişler ve kalabalık nedeniyle iğne atılsa yere düşmeyecek görüntüler oluştu deniyor. Nem de yükseldi yüzde doksanın üzerine çıktı hatta yüzde doksan sekize çıktığına dair rivayet midir bilmem ama böyle şeyler çıktı. Tabii nem ve rutubet yükselince Hı. bu şekilde o zaman insan vücudunun canlıların vücudunun dayanma kapasitesi çok düşüyor çünkü terleyerek atamıyorsun şeyleri. Yani ener, özellikle geceleri de enerjiyi e, yenileme imkanı olmayınca yani dönüşüm yapılamayınca enerji dönüşümü hayata e, ciddi tehlike bahsediyor. Biraz önce bahsettiğim araştırmanın daha düzgün ve derli toplu anlatılmış halini Doğu internet sitesinde gördüm. Çok ufak bir şekilde onu da söyleyeyim size çok kısa bir şekilde. Yapılan araştırma 1981 ve 2010 yılları arasında her sene Avrupa'da hava koşullarından dolayı ölen 3000 civarında insanın olduğunu söylüyormuş. Ve 2071 ve 2100 yılları arasında 152.000 kişiyi bulacakmış. Bu 3000 rakamı 152.000'e fırlayacakmış. Ee, ve bu, bu şey olarak görüyorlar. Araştırmacılar tahminlerine dünyadaki seri gazı salınımında hiçbir ara azalma ve ağır Sıramadın hava olay salınımlarında her ağır hava olaylarının etkisini azaltmak için hiçbir politika değişikliği olmayacağını varsayarak yapıyorlar. Aynı şekilde Avrupa'da yaşayan insanların gayet tonguç bir şekilde gıda krizinin içerisinde olmadan ülkelerine yakın bir yerlerde de savaş olayları meydana gelmeden yapacağını, yaşayacağını düşünerek böyle bir projeksiyon yapmışlar. Fakat onun öncesinde bu güzellik gibi rakamının çok da artabileceğini söyleyebiliriz. Evet. O, bu araştırmalara biraz daha yakından bakmanın tam zamanı ben de e, cumadan beri onlara dehşet içinde e, biraz bakmaya ve toparlamaya çalıştım. Mesela şeyde e, yani hafta sonuna doğru e, Kurtuba'da İspanya'da ve Katanya'da İtalya'da ve Hırvatistan'da Splitte 42 derecenin Üzerine çıkmış Ama mesela bu Perşembe'ye kadar da e, Çarşamba Önümüzdeki Çarşamba'ya kadar da devam edeceği Söyleniyor en az e, Çarşamba'ya kadar ve e, Bu mesela 46 derece e, Olduğundan bahsediliyor Ve İtalya'da mesela Kuraklığın ...son 60 senede görülen... ...en yüksek seviyesine ulaşmış olduğu... ...26 şehir... ...kırmızı alamında İtalya'da... Veniz, ...Venedik ve... E, ...Roma'da bunların arasında... ...Başkent Roma... ...ayrıca pek çok e, çeşmenin durdurulduğunu da... ...daha önce de söylemiştik... ...çeşme kullanmayın diyorlar... ...ve hatta Batikan'ınki e, bile... ...Uffizi... ...Floransa'daki Uffizi Galerisi... ...şey olmadığı için... ...klima bozulduğu için... ...durdurulmuş mesela ziyaret çağılımı... ...ki dünyadaki en çok ziyaret edilen... ...yerlerden bir tanesi... ...ayrıca... ...mesela şeyde... ...Hırvatistan'ın Adriyatik kıyısında... ...Dubrovnik'te dahil... ...42 derece bekleniyordu... ...olmuş galiba... ...Belgrad'da da Sırbistan başkenti... ...Belgrad'da da... ...düşüp bayılanlar görülmüş. Böyle çok önemli haberler çıkıyor her tarafta. İspanya'da da öyle ve Avrupa'nın rekoru 48 dereceymiş. 40 yıllık Avrupa rekoru Atina'da kırılmış. Ama onun da kırılıp kırılmayacağı bilinmiyor. Ve senin de bahsettiğin araştırmalarda bu 55 dereceye kadar çıkabileceği söyleniyor önümüzdeki yıllarda. Buna insanların ve canlıların dayanmasının çok zor oluyor. Yani... İşte o araştırma açtıkça açılıyor. BBC'de de yayınlanmış daha farklı daha ya. bir daha geniş versiyonu var. Orada da şey diye yazıyor. Araştırmacılar hava durumu kaynaklı hastalıkların 2100 yılı itibariyle Avrupa'nın iposunun 3'te 2'sini etkileyeceğini belirlemiş. Evet. Bu oran 1980 ve 2010 yıllarında %5'lik bir seviyedeymiş. 2100 yılı itibariyle her üç kişiden ikisi iklim değişikliği ile alakalı hastalıklarla doğrudan etkilenmiş olacakmış, ilişkiye girecek. Ya şeyi düşünebiliyor musun? Mesela şöyle de bir hesap var. Yani bütün hem frekansı yani sıklığı hem süresi bu sıcak dalgalarının hem de yoğunluğu Avrupa'da yani modellemeler işte 2100 uzak gibi görünüyor ama tabii buna çok önceden başlanacak, artarak gidecek gibi yani sonunda 1970 Yedi rekoru Atina'daki 48 derece, yüzyılın sonuna doğru 54 hatta 61 dereceye çıkabilir deniyor. Gölgede 61 derece hiç duydun mu böyle bir şey? Duymadın? Sıcak olabilir. Ve hatta mesela Fransa'da Gar vilayetindeki Conquérac diye bir bölge var, 41, 44.1 dereceyi bulmuş Celsius. ...2003 yazında ve o zaman... ...bütün rekorlar kırılınca... ...insanlar da ölmüştü işte Fransa'da... Evet. ...15 bin kişiden... ...filan bahsediliyordu öyle... ...hatta frigorifik... ...yani depolara kaldırılmıştı... ...insanlar tatilde olduğu için akrabalarını filan... ...sonradan almak zorunda kaldılar... ...özellikle yaşlılar... ...korkunç bir olaydı... ...bunu en ne boyuna tartışma fırsatı bulmuştuk... ...açık gazetede o zaman... Şimdi Conquerac'ın da hesabı kolaylıkla 50 dereceyi geçecek hatta 57 derece olabilir deniyor. Bütün modelleme yapıyorlar yani. Ve bunlar çok derece. gerçekçi şeyler. Ayrıca müthiş orman yangınları var her tarafta. Arnavutluk'ta, Sırbistan'da, Bosna Hersek'te, Makedonya'da, Hırvatistan'da, Yunanistan'da ve Korsika'da. Akdeniz'in en büyük en büyük adası olan Fransa'ya bağlı Korsika'da. 7 ülkede yangınlar var. Ve çok ilginç bir şey var. Bağlar tehlikede alın. Üzüm bağları. %50'si gidebilir deniyor şeyin. Sadece İtalya'da mı? İtalya'da veriyor. Yani İtalya için şu anda okay. zeytin ürününün %50'sini kaybedebilirler diyorlar ki çok, çok büyük bir evet. şey. İtalya'da başka bir şey var mı? Üzüm ve bir zeytinden başka. de şarap başka. var. İşte üzüm. Üzüm de e, başlamışlar hasata ki Carlo Petrini var malum Slow Food Hareketi'nin baş, başkanı yu, başlatıcısı e, bilinen tarihte yani biz yaşayan insanların hafızasında 15 Ağustos'tan önce şey olduğunu duyan olmadı demiş başladığın hasatın ama kuruyacak diye dallarda yani şeyde asma yapraklarında alıyorlar süt üretimi de %30 düşmüş Bosna'da durum nedir biliyor musun? Tarım üretimi yarı yarıya düşmüş. Ve tarım üretiminin yarı yarıya düşmesi başka bir rakamla birleşince daha da ürkünç oluyor. Bosna Hersek'te e, ülkenin ekonomik çıktısının hasılasının yüzde onuymuş tarım. Yani Bosna Hersek bir tarım ülkesi. Evet. Türkiye'nin olduğu gibi. Evet ve yüzde Yer gitmiş yüzde ve Sırbistan'da da Mısır üretiminin üçte bir oranında azalacağını söylemişler. Yani bütün dünyada böyle şey var. Bunu devam edelim. Hindistan'da da Domates Bankası kurulmuş efendim. En son silahlı korumalar eşliğinde domatesleri koruyorlardı. Dönemin başında çok yoğun bir şekilde çıktığından ötürü sokaklara döktükleri domates bir anda aşırı hava olayları yüzünden kesildiği için... İnsanlar domates kasalarını çalmaya başlamışlar olduğuna, böyle haberler yayılıyordu. Ardından silahla koruduğuna dair de çeşitli haberler yayınlandı. Şimdi banka kurmuşlar, yatırım yapma imkanı da sunuyorlarmış insanlara. Evet, yani küresel ısınma nedeniyle Avrupa'da ölümlerin... 10 yıllar içinde çok çok kat be kat atacağı ve yüz yıl sonunda 50 katına çıkacağı gibi akıl almaz şeyler var. Benim Bunları bahsettiğim devam Benim bahsettiğim olayda bir protesto gösterisiydi onu da söyleyelim. Hindistan Ulusal Kongresi Partisi bu 5 kat artış gösteren domates fiyatlarını protesto etmek için böyle bir e, iş yapmış. Domates bankası kurmuş. Bankada hesap açan Şirkama ver, Verma'da demiş ki bankaya yarım kilo domates yatırdım altı ay sonra bir kilogram domates satın alacağım ben yüz yaşındayım ve asla bugünü göreceğimi hiç düşünmezdim demiş. Gerçekten 103 yaşındaymış fotoğrafına bakmak istemişsiniz. Evet. Vay canına evet müthiş. Dinç görünüyor ama Dinç işte görünüyor, evet. domates yatırıyorlar. 115 bin yıldır görülmüş, görülmemiş daha doğrusu en büyük ısınma seviye, küresel ısınma seviyelerine geçildiği de çok açıklandı. Yani e, müthiş raporlar var elimizde. Hepsini e, hafta içinde yavaş yavaş paylaşabiliriz. Hepsine bakabiliriz. Ama e, yani 115 bin yıldır en sıcak seviyesine geldiği Antarktika'nın e, dörtte birinin buzdan yoksun kalacağı önümüzdeki yıllarda yüzyıl sonuna doğru Sibirya'da yediş bin metan patlaması, mekran şeyi açılacağı, balonu ve tam bir yıkım meydana geleceği belirtiliyor. Ama en berbat haberlerden bir tanesi de başlık olarak söyleyeyim sadece. Amazon'da 100 yılda bir görülen kuraklık ki oraya gidince anlıyorsun. Amazon'da da kuraklık olur mu deyince oraya daha cemail gitmiş ve uzun bir süre kalmış. İşte o zaman anladım diyor. Amazon gibi bir yerde kuraklık nasıl olur gördüm bizzat diyor. Ve 100 yılda bir görülen kuraklık 2005'ten beri üçüncüsüne girmiş durumda. Yakında böyle haberleri de vermek zorunda kalmayacaksınız. Brezilya Çevre Bakanlığı geçtiğimiz ayın ortalarında Temmuz ayının ortalarında 348 bin hektar araziyi tarım, madencilik ve ormancılık faaliyetlerini açmayı planlıyordu. Evet. Amazonlarda. İsviçre Alplerinde de eriyor bütün buzlar ve yüzlerce mumyalaşmış ceset çıkabileceğinden korkuyorlar. Korkuyorlar mı? Evet. Neden? işte yani tanırlar ederlerdi ona haber de geçeriz Bir de denizlere geçelim Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik yakasında başka bir deniz anası değil ona benzeyen ama piozzom denen bir şey piozzom ne demek ışıltılı ateş ateş vücut Ateş atıyor. Hayır o parlıyor. Ama ne balık kalıyor ne bir şey. Çünkü bu böyle deniz gibi bir şey. Bütün balıkçıların hayatı kaymış durumda. Yenmiyordur da şimdi o. <gülüyor> bir seferinde. Bir seferinde e, 60 bin tanesi tutulmuş. Düşünebiliyor musun? Ağa gelmiş. Bir çekimlik ağda böyle. Mi? Evet. Bir Tulumlular bir diye bilmiyormuş Türkçede. Ne diye? Tulumlular. Tulum evet tulum şeklinde binlerce küçük şeyden yapılıyor. 2-3 santim boylarındaymış. Evet. Pirozon. Hindistan'da da 40 bin aileyi buluyorlar. Çok şükür Serdar Sarovar eee şeyini açıyorlar artık barajını yükselttiler de. Sadece 40 işte 5 bin aile, işte 5 kişiden olsa 200 bin kişi tamamen yersiz, yurtsuz ve yoksulla dalacak. Hasankeyf'te de 12 bin yıllık bir medeniyet gömülüyor. Bunların hepsine bakacağız. Sular Seller'de Vietnam'da en az 12 ölü, Tayland'da 700 bin kişi etkilenmiş ve New Orleans'de de dün öğrendiğimize göre The Big Easy programında şey gibi Summer Fest yani şey, Louis Armstrong'un doğum günü münasebetiyle yapılan şenlikte bir kısmen yapılamamış çünkü su basmış her şeyi böyle bir durum var Düden Şelalesi artık yapay şelale olmuş ona da gireriz devri daimle devrim yapılmış borular koymuşlar. Şelaleyi canlandırmışlar. Ama işte şeyde tutmaya çalışıyorlar. Canla tutmaya çalışıyorlar evet. işte. Onları da şey yapmayın. <gülüyor> Kuş cenneti de sultan sazlı kurumakta hatta kurumuş gibi ve Erciyes'te de tarihinde belki de ilk defa buzullar tamamen erimiş. Hiçbir kar yok. Fotoğrafı var. Ondan da bahsedebiliriz. Hadi bakalım. Açık Gaste. Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Gaste. Si onun ve devam ediyoruz. Bu sıcaklık, sıcak dalgaları, küresel ısınma şimdi ve kapımızda meselesine ilişkin sayısız yazı, analiz ve araştırma peş peşe yayınlanıyor ama hükümetlerden fazla bir ses olmadığı gibi Tam aksine maalesef Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir gerileme hamlesi de başlattı. Yani 50 kat ölümlerin artacağı, 152 bin yılda sadece sıcaktan ölümler olacağı ve yani çok acayip şeyler var. Ee, mesela şöyle bir şey söyleyelim: 2071 ile 2100 arasında senin de dediğin gibi. 351 milyon insanın etkileneceği söyleyeyim. 351 milyon insandan bahsediyoruz. Sıcaktan etkilenecek. Etkileri 15 kat artacakmış. Sadece Avrupa'da mı? Evet. O da önemli. <gülüyor> Bir de bunun Hindistan'ın Çin'i var. Evet. evet. 351 var. milyon insandan bahsediyoruz. Avrupa'da yani her 3 insandan ikisi etkilenecekmiş. Bu dönem arasında. Halbuki... Aynı 1981 ile 2010 arasında ne kadarmış biliyor musun? Bu 351 milyon insan yerine 25 milyon sadece etkilenmişmiş. Ve sadece Avrupa popülasyonunun nüfusunun %5'iymiş. Şimdi tabii çok büyük bir kısmına 15 kat ...etkisi artıyor. Ayrıca da... ...ölümler de işte elli katına... ...çıkacakmış. Yani bundan kaçış... ...yok gibi gözüküyor. Bence günü sözü... ...yapabiliriz bunu. Habertürk gazetesinde yer alan... ...habere göre Meteoroloji Mühendisleri Odası... ...başkanı Ahmet Köse uyarmış. E, kendisi... ...Meteoroloji daha doğrusu söylüyor. İstanbul'un, İstanbul 100 yılın en sıcak... ...günlerini yaşayacakmış. Köse de diyor ki... ...sıcak hava dalgasının ardından... ...şiddetli yağış tahmin ediyoruz. <gülüyor> yani 100 yılın en büyük... ...sıcaklarının ardından hemen büyük bir sel bekleniyormuş. Büyük bir sel bekleniyor ve bunun da sonu gelmiyor. Yani bir ara şeyi de konuşmuştuk hani. Hatırlıyor musun? Hı. Bazı medyada iyimser nitelikte şeyler de yayınlandı. İşte neyse temmuz geçti. Bunları da atlattık. Şimdi Ağustos artık ondan sonrası Ağustosun yarısı ya ya sıkış diye filan böyle yorumlar geldi. Halbuki daha e, tam bir şeyamet... Kuşu gibi davrandık ve bu, bu daha başlangıç demiştik maalesef haklı çıkmakla övünmek şöyle dursun korkunç zor bir durumdayız. Hayır, dünya genelindeki örneklerini gördüğünüz zaman Türkiye'nin ayrı bir ülke olmadığını zaten anlayabiliyorsunuz. Çeşitli ülkelerde büyük büyük felaketler yaşandığı zaman bunu Türkiye'ye es geçebileceğini düşünmek de biraz gözü kapalı bir şekilde sadece sosyal medyada kim ne demiş demeye odaklanmak manasına geliyor. Bizim yaptığımız felaket tellallığından daha ziyade dünyada neler olup bittiğini anlatarak Türkiye ile karşılaştırma yapmaya çalışmak. Aynen öyle ve çok çok, çok ciddi bir durum var. Bir de şey var tamamen NASA'nın yani Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay ve havacılık dairesinin verilerine dayanarak bir iklim bilimcinin ortaya çıkarttığı bir şey var. Fizikçi Fin Meteoroloji Enstitüsü'nde bir grafik yapmış. anti diye seyrettiğiniz zaman bunu insanın aklı hayali duruyor. Çünkü sadece 200 küsür küsur yıllık bir şey veriyor ısınmanın tablosunu grafik evet. şimdi ve 35 saniyelik bir video içinde sonunda bütün dünya ülkeleri yani var hepsinin rakamları da ele aldım şehirler dahil Afganistan'dan Zimbabwe'ye A'dan Z'ye ve önce mavi ...sarı... ...kışın mavi... ...yazın evet, ...öyleyken şimdi... ...bazen kırmızı... ...kıpkırmızı bir vahşi şey çıkıyor karşımıza... ...2016 yılında... ...tempo yükseliyor... ...2014, 2015 ve 2016 yıllarının... ...peş peşe birbirinin ardından... ...en sıcak yıl olma rekoru... ...ortalamasını kırdığınızı biliyoruz... ...kırdığını ve bunu bilmiyoruz tabii... ...2017 nasıl sonuçlanacak ama... ...büyük bir ihtimal olarak da veriliyor... Yani daha önce geçen sene sözünü etmiştik bir sıcaklığın 2 dereceye doğru nasıl şey yaptığını gösteren bir başka video daha vardı. Bir başka iklim iklim bilimci Ed Hawkins tarafından yapılan o da yeterince dehşet veriyordu. 1955'e de şey alarak, odak alarak 2016'ya kadar getiriyordu. ...ama yani aslında 1850'den... ...2016'ya getiriyordu o da ve... ...iki derecelik sınıra... ...kırmızı sınıra nasıl dayandığını... ...görüyorduk, şimdi bu yeni şeyde... ...büsbütün, yeni grafikte... ...büsbütün çiviyi çaktı... ...ayrıca... ...Arizona'da muson... ...büyük muson yağmurları varmış... ...Arizona'da, Arizona'da. Arizona'da evet ...bu da yepyeni... <gülüyor> ...Climate Central'dan aldım bunu vahşi musonlar yani yıkıcı muson yağmurları Arizona'da Hindistan ve Pakistan'dan bahsetmiyoruz. Ayrıca Kanada'da British Columbia bölgesinde e, geçmek şöyle dursun e, tarihinin ikinci büyük orman yangınları sezonuna girmişler. Ne olacağı bilinmiyor. Yani bütün kuşlar, balıklar bitkiler, ağaçlar ve böcekler ölmekte her tarafta. Biyosferin ne kadar bölümünü kaybettiğimizi bilemiyoruz. Artık böyle bir şey, 115 yıllık bir şeyde. Antarktika'da, Türkiye bir araştırma şey, hayali peşinde koşa dursun. Bir araştırma, laboratörü koruma filan. Buzdan arınmış bölgeleri Dörtte birine kadar ulaşacakmış. Yani harita tamamen değişiyor. Larsen C'de, Kopto'rdan, Sibirya'da da harita değişiyor. Dev kraterler açılıyor, metan gazı patlamalarından dolayı ve Amazon'da asıl dünyanın soluk aldığı yer, hava Amazon'da. Böyle durum. Evet. Ama İrlanda'da iklim 200 diye ilginç bir yazı çıktı. Yeşil gazetede çevirdiler. The Guardian'da John Gibbon imzasıyla inandı. Hedef iklimde toplumsal dönüşüm sonuç Sefer. petrol sondaj lisansı veriliyor. İrlanda hükümeti böyle şeyler <gülüyor> yapılıyor. Hindistan'da çok uğraşıyoruz. Bak Fransa anlaşmasına tamamız dedikten sonra 40 bin aileyi yerinden edecek ve 192 kasabayı suya gömecek. Sardar Sarovar Sardar Sarovar Sardar Sarovar 50 yıllık ömrü olan hadi bilemedin 60 diyelim baraj için oraları bitiriyor ve şöyle sormuşlar 385 dini alan varmış orada hı hı. Ee, ve sular altında kalıyormuş şeyler de soruyorlar bu 2000 e, 1999'dan beri yanılmıyorsam Arundhati Roy'un da aralarında olduğu çok sayıda Hintli yazar ve Aktivistin karşı çıktıkları bir şeydi yeni hükümet yapıyor ama yani diyorlar ki bizim tanrılarımızı bile Hindistan'da çok fazla sayıda tanrı var malum evet. 385 bölgeyi de sular altında bırakacaksa o zaman tanrılarımızı bile suyun altında kalmaktan koruyamıyorlarsa bizi nasıl koruyacaklar diyorlar. Ee, ...ve açlık grevi başladı. Çok ciddi bir şey var. Türkiye'de de bildiğimiz bir şey. Yani bayağı Medha Parkar... 62 yaşında şu anda... ...NBA diye... ...NBA denen hareketin... ...Narmada Baçau Andalan'ın... ...yani... Andolanın kurtarma... ...şeyinin başını çeken kadın... ...Medha Parkar benim dün 4 Ağustos tarihi cuma günkü tarihinde 9. günündeydi açlık grevinin ve sağlık sistemi de bozulmaktaydı. Ama başkaları da katılmış. 100 kişi daha katılmış. Nasıl olacağı bilinmiyor. Etkileyecekler mi diye. Öte yandan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Hasan Keyf meselesi de devam ediyor. O da 12 bin yıllık en az ve bütün şey tarihini yani antik kent ları Danyal peygamberin söylediği kutsal kitaplardan anlatıldığı gibi kurulan bir antik kentler dizisi Hasankeyf ya da Hısnkeyf'a bin yıllardır aynı isimle anılıyor. 12 bin yıldan beri bilinen bir yerleşim yeri Hasankeyf o da e, sular altında kalmak üzere son yazını yaşıyor. Şeyh Muzdiken de Biyanet'ten yazmıştı. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz. Orman Bakanı'ndan ama açıklama var hadi gözün aydın. Ne diyormuş efendim? Senin favori insanlarından mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle barajların durumu hakkında açıklama yapmış. Bir kuraklık söz konusu değil demiş şu anda. Hı hı. Barajlarımızda yüzde kırk doluluk var. Yani kuraklıktan barajlardaki doluluğu anlıyor. Anladığım kadarıyla kendisi. Ağustos ayının sonunda sulama ihtiyacı azalıyor. Genelde Mayıs'ta başlıyor sulama ihtiyacı. İçme ve sulama suyunda bir sıkıntı yok değil demiş. Orköy kredi sertifikaları dağıtım törenine katılmak için üzere gittiği Muş'ta konuşmuş ve yangını söndürmeye de çok başarılı izlemiş dünya çapında. Bu konuyla alakalı Japonya'da yapılmış bir araştırma haberi var. Hadi gene iyisiniz. Japonya'da bir grup araştırmacı yaz aylarında pek çok kişiyi mağdur eden eriyen dondurmaya çözüm bulmuşlar. Ülkenin Kanazava şehrindeki araştırma merkezinin çalışanları bu buluşunda şansın da hatırlı sayı bir yer olduğunu söylüyorlarmış. Bir pastanede yaşadıkları tartışmadan yola çıkıp polifenolün polifenolün ee, süt polifenolün polifenol aslında ismi. <gülüyor> evet. Ün takısı ekliyorsunuz sonuna. <gülüyor> süt kremasının anında katılaştırdığını fark etmişler. Ardından da bu e, maddeyi süte sütle karıştırıp dondurma yaptıktan sonra erimeyen dondurmayı bulmuşlar. Aynen kuraklık sonucunda ama, etkilenmeyen ama barajlar gibi. Süt şeyle olmaz o. Bir dakika, vegan dondurma lazım. Evet. O da var. Var. Salep kullanılıyor. Salep evet. E, ben tatmıştım gayet iyiydi. Gayet iyi. Salep yerine kullanıyor. O, onun donma durumunu bilmiyorum ama bu kurtuluştur. Tofu da fena değildir. Ete e, de mahkum değilsiniz süpede aynı zamanda. E, Düden şelalesinin de bak yeni resimlerini gösteriyorum. Müjdeler olsun. Çok sempatik değil mi ama? Bu boruyu nasıl buldun? Nasıl yaşatmaya çalışıyorlar şelaleyi? Çünkü turizmin tek kaynağı gibi görünüyor da yandan da. Bu fotoğrafı beğendim mi? Ne, ne, demir mi o boru? Ne? Evet demir. Plastik, Plastik de dolar, bir. Evet. Ama geçen sene akmıyordu. Şimdi kurumuştu. Devri daimle devrim yapıldı. Nasıl kelime oyunu? Devri, Devri daimle ne? devrim, devrim yapıldı. yapıldı. Düden şelalesi artık yapay şelale oldu. Düden Onun... şelalesini hayata döndüren bypass diye vermiş Hürriyet gazetesi mesela. Evet Antalya'nın dünya ünlü Düden şelalesinin suyu kuruyunca... Antalya Büyükşehir Belediyesi çözümü bulmuş, şelaleden su akması için sistem kurmuş. Ben Habertürk'ten aldım şeyi. Borular da yetmediği zaman tamamen kurumadan önce gidip görsek mi acaba? Görmeyenler olarak. Ben artık boru, plastik borular döşenmiş haline tamir edebileceğimi zannetmiyorum. Ya görmezsiniz, görmezden en... gelirsiniz. Ha yani gördünüzseniz tam o zaman soruyoruz. Ama tabela değiştirilmiş zaten. Öyle mi? Evet. Tarım alanlarının sulanması nedeniyle düden şelalesinde su akışı yoktur tabelasının yerine ne konmuş? Ne tabela? Şey Tarım alanlarının sulanması nedeniyle düden şelalesinde su akışı azalmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de son 60 yılda Marmara Denizi'nin iki kat büyüklüğüne denk düşen 2 milyon hektarlık sulak alan kurumuş. Kuraklık yok diyordu ama şey Hı -hı. bakan. Hangisi doğru? Bakan mı doğru? Bu haber elimizdeki haber Türk haberim mi ben doğru? Plastik boruya inanırım. 120 doğal göl ve göletin kuruma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilmiş. Biri de Tarkan'ın şarkıcı Tarkan'ın klip yaparak dikkat çektiği Burdur gölü. Her yıl 3 milyar damacana kadar su eksiliyormuş Burdur gölü'nde. Ama kuraklık yok. Sen anladığım kadarıyla bakan tutuyorsun. Ankara'da Hayır, da. Ay boruyu tutuyorum dedim. <gülüyor> tamam. Buğru bu, mu bu? Atatürk Orman Çiftliği ve Otça Ormanları da imara açılıyormuş hadi. Doğal sit alanında otoyol geçiriliyormuş. Kuş Cenneti'nde de bak eskisiyle yenisinin arasındaki farkı da... <gülüyor> Ton farkı var biraz galiba. <gülüyor> Beyaz yok. Bir de su yok. Su mu yok? Evet. O yansıma da Aa. dağdan niye su olmuyor? Doğru. Çünkü kurumuş. Kurumuş evet. <gülüyor> Ton farkı oradan geliyor. Daha ya. kolay çizilmesi daha kolay olmuş. Evet. Bakıp çizecekler için yay camız söbe ve çöl gölleri bulunan sazlıkta 301 kuş türü barınıyor diye yazmış haber dikenden ama barınıyordu olması lazım çünkü artık göle uzun zamandır su verilmediği var olan suyunda tarlalara aktarıldığı iddia ediliyormuş. ...fotoğrafçı Suna de ...her yıl Sazlığa geldiğini belirtip... ...günün fotoğrafı olarak ilan ediyorum... ...önce ve sonrasıyla bunu. Bak üsttekini kolay çizebilirsiniz, alırsınız elinize... ...kalemini, lise'den evet. kalan bilgilerinizle, ortaokuldan... ...kalan bilgilerinizle ama alt tarafı, alt taraftakini ...eski halini biraz çizebilmek için... ...biraz yetenek gerekiyor galiba. Güzel, tasvir edilebilir bir doğaya doğru gidiyoruz. Evet, çok güzel. Ee, diğer yıllara göre bu yıl... ...Sultan Sazlığı alanında bulunan Yay Gölü'nün ...kurumakta olduğunu gördüm demiş... Yaptığım araştırma göle su verilmediği gibi verilen suyun da çevredeki tarlalara aktarıldığını duydum. Yetkililere başvurdum ama sonuçsuz kaldı. 20 binden fazla flamingonun yaşadığı yay gölünde yaşayan canlı türü ne kadar kalmış sence? Kaç ne kadar? Yaşadın? 20 binden fazla flamingo yaş yaşıyor. Beş bin. Yok denecek kadar az kaldı diyor <gülüyor> fotoğrafçı. Bilmiyorum. Yapılması planlanan 11 türbinli rüzgar enerjisi santrali var Silivri. Damandıran köyü, Yamaçtepe civarında 737 hektarlık orman arazisinde yapılacakmış bu. Kuşların doğrudan göç yolu üzerindeymiş burası. Hı. Ardından bakanlık projeye 18 Temmuz'da çevre etki değerlendirmesi gerekli değildir raporu vermiş. Hı. Yani kuşlar ve çevre gibi şeyleri hangi ayrı ayrı konmanız lazım. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Kuraklık olmadığını söyleyen bakanlık Yok değil. Etam Sancağ'ın kardeşi, Haydar Sancağ'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Sancak Enerji Hizmetleri AŞ'e üstünüyormuş üstleniyormuş bunu. Selivri Damandıra köyünde 11 türbinli rüzgar santrali yapacakmış. Çevre hmm. Şehir Şehircilik Bakanlığı'na başvurmuş. Evet, evet, evet, evet. aklınız evet. Pardon. Gereksiz Hayır, bilgi ben verdim. Orman ve Su zannettim. Çevre Şehir Şehircilik hani şu Merkez 10, 10 olan... şey... Sahte İmam eee evet, evet, evet. açan evet. bakanlık. Kendisi söyledi. <Gülüyor> tamam, son güzel haberi veriyorum. Hürriyet gazetesi, Amiral gazetesi cuma günü Nihayet küresel ısınmayı verdi. Erciyes'in zirvesi eridi diye. Tarihte ilk defa oluyor. Kayseri'deki Erciyes Dağı'nın zirvesi görülüyor. Bu yıl zirvede kar ve buzul kalmadı diyor. Doğan Haber Ajansı. Arkasından da sıcak bizi öldürecek diyor. İrice bir posta pulu kadar da bir fotoğraf koymuş. Ve sıcak bizi öldürecek diye de işte senin de verdiğin küresel ısınmaya önlem alınmazsa aşırı sıcaklardan toplu ölümü falan anlatıyor. Açık gazete. Şimdi durum şudur, bu iklimi şimdilik bırakıyoruz ama Orman Bakanı'nın kuraklık olmadığı ve iklimden iklim değişikliğinden bahsetmediği şeklindeki sözlerini çok ciddiye alamayız. Bu endişe verici bir şeydir. Her yer kurumada Erciyes'ten Sultan Sazlı'na kadar Kuşçeli'ne, Kayseri'ye, oradan İstanbul'a kadar uzanan bir şey var. Açık gaz